naz ve niyazın gözyaşları içerisinde Ya Resulullah geçmiş ve geleceğinizi Allah affetti ve bağışladı. Li'afira <gülüyor> lekallahu ma taqaddama min zenbika ve ma ta'ahhar ve yutim nimatehu aleike ve yahdike sirata mustakima ayetin mensalsın. Böyle olduğu halde siz de mi ağlıyorsunuz Ya Resulullah? Peygamber Efendimizin cevabı bu. Müslümanlar, müminler Allah'ın kulları. Allah Resulü'nün cenabı Bilal'e cevabı bu. Ya Bilal, efe la abden şekûrâ. Bu kadar nimetleri vahşeden Yüce Rabbime şükreden bir kul olmayayım. Ya. Müslümanlar şükreden bir kul olmak için mum gibi gözyaşlarıyla huzurullarda durmak lazım. Aşk eri Mevlana, koca sultan, koca veli, öyle diyor. Eşk mibaru he misuz ez talep, hem, hem i serbüride cümleşer. Vasılı ilallah olup rıza ve cennete ermek ister misin? Fitili bükülmüş mum gibi, mumun fitili bükülürse böyle yana... Yandıkça o taraftan şipir şipir şipir damlar muhterem Müslümanlar. Mum yaktık biz vaktinde, o günleri gördük. Fitili bükülmüş mum gibi yüce yaratıcının huzurunda göz dökerek sabahlara kadar ibadetle kaim oluyor. Öyle diyor aşk eri, öyle diyor. Es mibaru he misuz ez talep, hem çüşem-i serbüride cümleşem. Bak, bak mümin kardeşim. Peygamberi Zişan Efendimizin mübarek halini Mevlana şiir evlişimine dizerek nasıl tüllendiriyor bakınız. Mum gibi sabahlara kadar şipir şipir gözyaşları dökerek kıyamlar, rukular ve secdelerle Yüce Rabbine kulluken. Genç kardeşim, genç evladım mutlaka ibadetten nasip alacaksın. Ecdadın harp saflarında kum torbaları gerisinde bile ibadetini namazını orucunu ihmal etmezlerdi devamlı benden duyduğum şey kanuni son Viyana seferinde 90 küsur 50 içerisinde bir imparatorluğun sahibi koca sultan Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın efendim iktiyarladınız diyor kumandanları İhtiyarladınız artık. Lütfedin. Seferi biz yapalım. Siz dua edin geriden. Koca Kanuni öyle diyor. Efendiler çekilin önümden. Koskoca bir hayatı Rabbim yolunda şehit olmanın derdi ve neşesiyle geçirdim. Benim Rabbime cihat saflarında uçmama mani olmayın diyor. Ve ordusunun önünde 90 küsur yaşında muhteremim ile. Bir yana seferinden dönüş, sadırında secdeye varış Sübhane Rabbiyel Alâ, Sübhane Rabbiyel Alâ, Sübhane Rabbiyel -Ala, Rabbi ala derken Mevlasına uçup gidiyor Aleyhisselam. Yavuz Sultan Selim, dünyaya sığmayan adam. <gülüyor> Muhtememimler. Yavuz Sultan Selim, evet 45-46 yaşları arasında âlimi cemale giden kişi, dünya haritasını seriyor, resmi elbisesiyle, saltanat kaftanıyla şöyle bir adım diyor, bu alem diyor bir sultana belki ama iki sultana yetişmez, dar gelir diyen insan. Muhterem Müslümanlar, Hacı Veysadeh hocamız o sultanlar elli veli kudretinde derdi, koca üstad. Hacı Veysadeh Mustafa Efendi hocamız öyle derdi sohbetlerde, onlar 50 veli kudretinde gücünde insanlar